Bediüzzaman Said Nursi Pencereden nereye bakıyorsun? Geldi de dersimizi bitirelim. Şu Molla Abdüldan yanındaki genç kim? Bakayım. O mu? Tanımıyor musun? <Gülüyor> Tanımıyorum. Bütün hocalar onu konuşuyor nasıl tanımazsın. Abdullah hocanın küçük kardeşi Sait. Hmm, hiç görmedim. Şimdiye kadar neredeydi? Önce abisi okutmuş onu. Sonra Nurşin'de Şeyh Abdurrahmani Takri'nin medresesinde Molla Mehmet Emin Molla Selim ve Seyit Muhammed Küfrevi'den dersler almış. Erzurum'dan yeni geldi. Orta okuduğu derslerle abisini geçmiş. <Gülüyor> nasıl geçer? Geldiğinde abisi onu imtihan etmiş. Okuduğu kitapların hangisinden sorulsa hepsini bilmiş. Üstelik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 Siz de bu camiye mi gelirdiniz? Kapısında hiç kimseye sual sorulmaz. Her suale cevap verilir yazarak. insanların sorularını cevaplandıran Doğulu Bedü zaman sizsiniz. İstanbul sizden istifade edecektir. Volkan, Tenin, Mizan, Misbah ve Şark gazetelerindeki makaleleriniz fevkalade'dir. Bunlar sizin tevecühünüz. Ben Doğulu bir dağlıyım ya siz estağfurullah.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 Benim tarif ettiğim cephesiyle... ...o iddiattan olmayan ancak dinsizlerdir. Aa, sosun, sosun! Divane örfi... ...beraat kararı vermiştir. Aa, Zalimler için yaşasın cehennem! Eşenlerle <Gülüyor> Eger içinde savaşamam da saçların kadar başım bulsun. Hakikate fedaa sonuna kadar Var teslimiyet hakadır bakar senin hakkındır teslimiyet hakar.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 Ruslar kadın ve çocuklarına dokunmadığımızı öğrenince... ...onlar da öyle davranmaya başlamışlar. Bunu sağlayanın gönüllü bir alay komutanı olduğunu öğrenince... ...iyice şaşılmışlar Bu yüzden sizi çok merak ediyorlar. <gülüyor> bu gidişte yakalayacaklar da. Halbuki iyi vuruşmuştuk. Muş, Pasinler derken Bitlis'te de bu köprü altında biteceğiz. Tamam 36 saattir su içinde muhasaradayız. Hala gitmeyecek misiniz? Birçok arkadaşımız şehit düştü. Bırakın biz de bu şerefe nail olalım. Cephanemiz tükendi Ruslar yaklaşıyor Şunları aldı. Allah'a hamdolsun gülleler arasında tefsir yazmayı nasip etti bize Bu tefsirin ismi ne olacak efendim İrşad-ı İcaz Yaranız nasıl? Omuzumdaki hatırı sayılır cinsten Gördüler bizi Hadi görünmeden gidin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 Üstadım. Üstadım. Üstadım. Böyle hiddetle ve hızlı nereye gidiyorsunuz? Haber hadislerden haberiniz yok mu? Ne haber hadisi? Ukala İngilizler İstanbul'u istila etmekte kalmıyor. Bir de bizimle alay ediyorlar. Anglikan Kilisesi papazı İslam alimlerine altı sual soruyor ve altı yüz kelimeyle cevap istiyor.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 Ölümüm hayatımdan ziyade hizmet edecek <gülüyor> Birazdan geleceğim Hazır ol Allah'ım Rabbi Rahmetine sığınıyorum Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul Music <laughs> aziz olanı istemem doğumu rahmana teslimim e Oh, no.